O zulmün, yani şeytanın lajaz isminden bahsederim. ala rasulina ve alahi ve sahbi ecmaîn. Ve el-akdu sarihu enhum yuwafiqunna'l-sahîfe, yanında salih olan akıl, sahih olan nutqa muvafık etmesidir. misidir Ve in el-işkâl kübiyyetü yuqaddimûnan problem anından nutqi akıl önüne tahdim ederler. Bu ve bu problem değildir. Diğerler lahla çünkü nakib la ya'ti bima yastahiru al-aql as e, Çünkü akıl, senin akıl olanlara, diğerler lahla çünkü nakib la getirmez bir yastahiru al-aql senin olan aklın üzerine saçma olarak gelmez onu kabul etmesi. Şöyle diyelim. Diyelim li nakle çünkü nakil la yeti gelmez. Bima yestahilu mümkün olmayan bir şey ile gelmez. Yani müstahil olan imkan dahilinde olmayan bir şey ile gelmez. <gülüyor> <gülüyor> al akli selimi en yetekabbelehu selim olan aklın kabul edemeyeceği müstahil olan bir şeyi nakil getirmez. Ve inneme yetti onda getirir bir mətn parı fih il uqulı onda beda fihı fih il u fih il uqul onda akıllı e, ha yete düşür şeyleri getirir hmm ve akıl onun atıp yüz yüz sat diye sahi olan attı doğrular fih il uqul bir meağı onun haber vermiş olduğu her şeyde veya aksi ve bunun olmaz. Evet. Şimdi biz e, bu dersimizin başında dedi ki, normalde şu an işliyor olduğumuz konu aslında itikadın en önemli konusu ve yeri normalde burası değil, ta kitabın en başında olması gerekirdi. Niye? Çünkü dedi ki, Men hacut telak yovel istediler. İnsanların neyi kaynak kabul ettikleri ve kaynak kabul ettiklerini hangi metod ile anladıkları, onların itikadının temel belirleyicisidir. Temel belirleyici olması hasebiyle de ortada veya sonda değil, ilk başta zikredilmesi gerekir. Öyle değil mi? Yani sen neyi kaynak kabul ediyorsun? Bu birinci adımdır. İkinci adım, kaynak kabul ettiğin şeyi nasıl anlıyorsun, hangi usule göre, hangi menhece göre anlıyorsun? Bu da ikinci adımdır. E madem bu temel belirleyici bir unsurdur, bütün itikat bu konuya bağlıdır. Doğru mu? Ha. Onun için bu konudaki bütün meseleler her biri birbirinden daha ehemmiyetli olan konular. Şimdi burada yeni bir meseleye geldik. Şimdi biz önceki konularımızda şunu gördük. Biz dedik ki ehl sünnetin yanında kitap ve sünnet asıldır. Bu telaffuz kaynağıdır. Kitap ve sünneti neye göre anlarlar? Selet'in anladığı şekilde anlarlar. Bu da anlama metodudur. Tamam? Şimdi bu sefer sıra geldi, mesela şöyle bir soru sorabiliriz. Hani söylem itibariyle herkes bunu zaten kabul ediyor dedik. Yani kimse söylemde bu Ehl-i koyduğu usule muhalefet etmiyor. Peki problem nerede? Yani bu problem nereden kaynaklanıyor dedik. Umummen dedik ya problem telakki kaynaklarından kaynaklanıyor. Yani sünnette özellikle, sünneti kabul etmeme veya kısmen sünneti iptal etme veyahut da istilal metodunda kaynaklanıyor. Tamam. Sünneti kabul etmeyenlerle ilgili bölümü bitirdik. Şimdi geldik istidlal metodunda problem yaşayanlara. Yani istidlal metodunda nasıl problem yaşar insanlar? Şimdi eğer sünnet şöyle bir kaide koymuş. Demiş ki: Sahih olan akıl, ee, sarih olan akil, akıl, akıl, sayı olan nakil ile çatışmaz. Yani akıl ile nakil arasında zıtlık olmaz. çatışmadan kasıt bu. Akıl Siyah diyor, nasıl beyaz diyor, nasıl beyaz diyor, akıl siyah diyor. Böyle bir tenakus, böyle bir tartışma çatışma olmaz. Velev olduğunu farz edersek ne yaparız? Nakli aklın önüne geçiririz. Anlaşıldı? Mı? Bu ehli sünnetin metodu. Aa. Peki ehli bidatın metodu ne? Ehli bidat ise burada bu şekilde davranmamışlar. Demişler ki akıl ile nakil çatışırsa, aklı alır, nakli de onun doğrultusunda tevhid ederiz. Ya da biz naklin manasını bilmiyoruz, ilmini Allah'a havale ederiz. Ya da muhtezilerin yaptığı gibi gerekirse inkar ederiz. Böyle bir şey yoktur deriz. Mesela mutezile imamlarından bir tanesi diyor ki, meşhur Hadisi biliyorsunuz. İşte sizden biriniz annenizin karnında 40 gün yaratılış evresi hadisi var ya Mutezilani kadere inanmıyor. Yani kaderin taksilatına inanmıyor. Doğalara bu hadis onlarla çakışıyor. Yani daha anne karnındayken senin rızkının yazılması belirlenmesi, ecelinin belirlenmesi çakışıyor. Diyor vallahi ben bunu rivayet eden falan Rabbiden duysaydım onu yalanlardım. Onu ona rivayet edenden duysaydım onu yalanlardım. Hadisin ravisi sahabeden kim? İbni Mesud. İbni Mesud'un bunu söylediğini duysaydım İbni Mesud'u yalanlardım. Peygamberin bunu söylediğini duysaydım reddederdim. Allah'tan bu hadisi duysaydım derdim ki sen bunun üzerine bizden söz almadın diye. Cüret yani Çünkü niye aklıma uymuyor diyor. Yani akıl Allah azze ve celle'nin adaletine bir sınır çizmiş aklıyla ve o aklına göre Allah Azze ve Celle insanların kaderini önceden yazmamış olması lazım, önceden bilmemiş olması lazım. Aksi halde bununla insanları yargılayamaz Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı da bu kadar cüretkar bir şekilde davranabilmiş. Yani bütün bidat tarifelerinin ortak birleşmiş oldukları nokta istihdiler metodunda kendi zannetmiş oldukları akılları nakil ile çatıştığı zaman ne yapıyorlar? Aklı naklin önüne geçiriyorlar. Peki nakle ne yapıyorlar bu durumda? Üç tane yol var. Birincisi tevhül ediyorlar. İkincisi tamam bu nakildir ama biz manasını bilmiyoruz. Yani çünkü burada bir zıtlık var Allah'a havale ediyoruz neyse odur. Sadece kelimelerini okuyorlar içeriği bizi ilgilendirmez ediyorlar. Üçüncüsü de bu örnekte yani bu biraz evvel zındığın örneğinde verdiğim gibi nasıl komplet egzim etme veyahut da nasıl yalanlama yoluna gidiyorlar. Peki bu şeye nasıl düşmüşler? Yani böyle bir mesela şu anda belki siz ee, bir de düşünüyor olabilirsin, yani ben Müslümanım diyen bir adam hani nasıl böyle bir sorun akıldan nakil çalıştığı zaman ben e, nakli aklın önüne alırım diye. Asıl sebebi bu yani Şeyhülislam İmîtemî diyor ki çünkü onlar önce şöyle bir bidati mukaddime yaptılar kendilerine dediler ki nasların zahiri yakın ifade etmez zan ifade eder. Nasların zahiri yakın ifade etmez zan ifade eder. Aklımızın belirlediği ölçüler ise yakın ifade eder. Anlaşıldı. Ne kastettikleri? Nakil mesela Fahreddin erazi diyor ki naklin zahirinin yakın ifade edebilmesi için 10 tane emrin kendisinde bulunması gerekir. Yani bir Allah'ın kelamı veya resulün kelamından biz yakın bilgi elde edebilmemiz için on tane unsur olması lazımmış. Bir, onu bize nakleden ravilerin korunmuşluk sıfatı olması. Yani hata yapmayacaklarından emin olmamız lazım. Neredeyse mümkün olmayan, yani tehakkuku mümkün olmayan bir şart. Onun i'râbının ve tasrifinin doğru yapılmış olması lazım. Yani manayla rivayet edilmemiş olması lazım. Kesin, net, lafızlar nasıl duyulmuşsa o şekilde olması lazım. İçinde müşterek lafız olmayacak, birden fazla manaya aynı anda kullanılabilen lafız olmayacak. İçerisinde mecaz olmayacak, mecaz ihtimali olmayacak. Ee, misal, sayıyor, sayıyor ve hasr-i en son diyor ki, akla muarız bir durum söz konusu olmayacak. Yani onasa akla muariz durum söz konusu olmayacak. Çünkü diyor mantık şu, eğer diyor akılla nakilin arasında bir muaraza olursa biz diyor aklı bırakıp nakli alırsak biz bunu yapmakla nakle nakli eleştirmiş oluruz. Çünkü diyor naklin sıhhatini bize kim ispat etti? Akıl ispat etti. Biz aklı redded, aklı reddettiğimiz anda otomatikmen nakli reddetmiş oluyoruz aslında yani mantık. Oysa yanlış. Akıl bize naklin sıhhatini ispat etmedi. Bize naklin bir iman ispat etti, öyle değil mi? Akıl bunu destekledi sadece. Akıl buna bir kuvvet olarak geldi ama akıl tek belirleyici unsur değildi. Mantık şu, yani adam diyor eğer beni dine götüren, Allah'a götüren, kitaba, sünnete götüren benim aklım. Asıl olan benim aklım. Ben nakli kabul eder, nakli kabul eder. Beni nakle götüren aklı iptal edersem aslında ben nakli de iptal etmiş olurum. Hani asıl ya bu, aslı çektir mi fer otomatikmen çöker ya. Yani ona göre akıl çünkü şey, asıl e, nasıl ise ona bina edilmiş olan fer. Onun için aklı çektik mi, fer zaten otomatikmen kendiliğinden düşer. Şeyh Hulusi'nin bunu söylüyor diyor, onlar e, zahiri lafızların yakın değil de zan ifade ettiğini inanınca, aklın da yakın ifade ettiğine inanınca otomatikmen akılla akıl karşı karşıya geldiğinde normal bir şey yani. yakını zanna tercih etmek bu normal bir şey. Şimdi normalde mesela bu konuyu bir kenara bırakıp fıkıh dersi görüyoruz. Misal, bir tane hadis var manevi mütevâtir, bir tane daha hadis var ahad, ahad haber. de sayı zaten. Bunlar çatıştı. Cem edemedik, neshi bilmedik, tercih yapacağız. En basit tercih metodu nedir? Daha yakın ifade edeni daha zan ifade edene tercih etmektir. Mesela demiş ki Bukhari müsullu olanı. Diğerlerine tercih ederiz çünkü onların telakkiyle kabulüne ümmet icma etmiş. Bak onların ifade ettiği ilim sende oluşturmuş olduğu yakın derecesi diğerlerine göre daha fazla otomotik onu diğerlerine tercih ediyorsun. E doğal olarak sen akıl yakin ifade eder, e, nas zan ifade eder dediğin zaman ne yapıyorsun? Akıllar nakli yan yana geldikler zaman aklı naklin önüne geçiriyorsun. Bur buraya kadar anlaşıldı değil mi? Ha. Şimdi bu normalde bütün bidat tayifelerin ortak özelliği. Yani bunu farklı şekillerde dillendirmişler akılla nakil meselesini ama bunun asıl müessesesi bunu asıl kaideleştiren, kanunlaştıran adam kim? Fahreddin erazi. Değil mi? Eşarilerin büyük imamlarından kabul ettikleri tabii müteahhirin eş'arilerin. Yani İmam Eşarinin metodunu bozup felsefeyle kelamla e, itikatlarını karıştıran Eşarilerin eee müteahhirlerinin imam en büyük imamlardan kabul etmiş oldukları Fahreddin erazi. Tamam. Buna Kanunül kulli diyor, külli kanun. Yani koymuş olduğu bu kaide, külli kanun ismini veriyor. Kaydesi de şu, diyor ki, akıl ile nakil karşı karşıya geldiği zaman, dört tane durum vardır diyor. Kayde bu, akıl nakil karşı karşıya gelmiş. Ya diyor, ikisini birden kabul edeceğiz, bu mümkün değildir diyor. İki tane zıddı aynı anda kabul etmek mümkün müdür? Yani şu kalem aynı anda bir taraf siyah diyor bir taraf beyaz diyor. Sen ben ikisini birden kabul ediyorum dediğinde bu deliliktir. Öyle mi yani Ya siyahtır ya beyazdır. Doğru söylüyor yani. ikisini aynı anda kabul edersek diyor, olmaz. İkinci bir şey diyor ikisini birden yalanlayacağız. E bu da olmaz. Bu da imani bir mesele. Çünkü ona göre akılla sabit olan yakini de reddetmek iman. Nasıl da reddetmek imani bir mesele? Olmaz. İkisini tasdik etmek İkisini birden reddetmek olmaz. Geriye şu kalır diyor üçüncü olarak da <gülüyor> nakli tercih ederiz, aklı reddederiz, bu da olmaz diyor. Anlaşıldı üçüncü ne? Nakli tercih ederiz, aklı reddederiz diyor. Bu da olmaz. Niye bu olmaz diyor? Çünkü diyor zaten bizi nakliye götüren şey akıl, asıl olan akıl diyor. Nas onun fer'idir. Biz eğer aslı yıkarsak fer'i de otomatikmen oluruz. Anlaşıldı? Geriye ne kalıyor diyor? Geriye sadece bir bir yöntem kalıyor. O da nedir? Aklı kabul edip, aslı kabul edip, yakını kabul edip, nasıl da ona göre yorumlamaktır. İşte bu diyor, bütün müteşabih olan naslarda kanunül kulledir. Esasut Takris kitabında işte bu bütün müteşabih olan naslarda kanunül kulledir. Yani alıp üzerine dayanacak şeydir. Şimdi bu tabi, özellikle alimler, mesela Şeyhul İslam örnek vereceğim. Şeyhul Mütemiyenin bu bid'ati reddettiği, yani umumen bütün akılcılara reddiye verdiği, hususen de Fakreddin İrazî'yi ele aldığı meşhur bir kitabı var değil mi? Ne kitap? Derut taarudul akli ve'l-nakl. Akılla nakilin çatışmasını reddetme, 6-7 ciltten müteşekkil, çok geniş bir kitap. Komple kitap bu konuya ayrılmış. Yani akılla nakil arasında çatışma var mıdır? Yoktur zaten böyle bir şey olamaz, sarih akılla sarih akılla, hiçbir zaman çalışmaz. Varsa da bunun çözüm yolu nasıldır? Sırf bunu ayırmış. Yani en tafsilatlı bilgi bir gün elde etmek isterseniz buna bakabilirsiniz. Ama kısmen bütün kitaplarında bu konuya zaten ele almış. Çünkü bidat ehlinin temel asıllarından olduğu için reddiye verirken mutlaka onlara bunu bir yer bir şekilde ele alıp bu asıllarına reddiye vermiştir. O zaman bu bütün bidat ehlinin yanında vardı. Ta fakreddin nazirin vefat tarihi kaç? 606. Değil mi? İmam Gazali'den hemen sonraki. Çünkü o zaman onları sayarken ne demiştik? İmam Cüveyni, İmam Cüveyni'nin hemen akabinde, İmam Gazali, İmam Gazali'nin hemen akabinde Razi. Büyük kelamcılardan sayılanlardan. Fakreddin-i Razi bu kaideyi almış, öncekilerin uyguladığı dağınık olan bu kaideyi birleştirmiş, daha toplu bir hale getirmiş, illetini, felsefesini daha güzel bir şekilde açıklamış. Ondan dolayı, ondan sonra gelen alimler ona reddiye verirken, bunu genelde fahdinirazi'nin kelamına reddiye vermişler. Yoksa sadece razi bunu savunduğundan dolayı değil. Hepsi savunmuş ama buna en derli toplu savunan ve en derli toplu bunu ortaya koyan kimdir? razidir Ondan dolayı da alimler ona şey yapmışlar, ona reddiye vermişler. Şimdi tabii bizim kendi şeyimizi buradan ispat etmemize gerek yok. Yani eli Sünnet'in bu aslını ispata gerek yok çünkü bu fıtri bir mesele. Yani akıl asıl değildir, asıl olan nakildir, feri ise akıldır. Öyle değil mi? Akıl aslında birçok çok akıllı olan dünya nazarında insan hakikati bulamamışlardır mesela. Eğer akıl mesela bak burada bir paralar sonra güzel bir şey söyleyecek diyecek ve illa lestagnel halku anir Rüssülü Aleyhisselatü Vesselam وَلَكِنْ يَعْمَلُوا دَخِلَ دَائِرَتِهِ Şayet akıl asıl olmuş olsaydı insanların Resul'e ihtiyacı kalmazdı. İnsanlara akıl yeterli olurdu, doğru mu? Ama mesela bir Resul gelmeden önce beşeriyetin en akıllı insanları bile doğruyu bulamamışlar. Demek ki akıl doğruyu bulmak için tek unsur değildir. Asıl unsur Resul'dür, yani semhiyattır, nakildir. Akıl ise bunu destekleyen, bunu daha da kuvvetlendiren yan bir karine, yan bir delil olabilir. Anlaşıldı? Ve bu mesele de imani bir meseledir. Bu mesele de imani bir meseledir. Zaten biraz sonra gelecek, onu da söyleyeceğiz. Ehli sünnetin yanında mesele şudur. Velev, ehli sünnet şöyle der. Velev, akıl bizi nakle götürse bile. Tamam, yani hani sizin söylediğinizi kabul edelim, farz edelim. Diyelim ki doğrudur, akıl asıldır, akıl bizi nakle götürdü demiş ehli sünnet. Tamam. Ama akılla nakil çatıştığı zaman demişler, aklı tercih etmek, hevayı tercih etmek demektir. Bu Kur'an'da o kadar açıktır ki, sünnette o kadar açıktır ki, su götürmez bir meseledir yani. Doğru mu? Mesela herkesin yeniden yetmişe bilmiş olduğu bir nası ele alalım. Felevarebbe ke la yu'minuna hatta yuhakimuke fima shajara bainhum. Fumma la yajidu fi enfusihim harajan mimma qadaita ve yusallimu taslima. Yani sadece iman etmen yetmiyor, senin aklına çatışsa bile peygamberin vermiş olduğu hüküm zerre kadar sıkıntı duysan İster bu sıkıntıya seni akıl götürsün, ister bu sıkıntıya seni öf götürsün, ister alışkanlıkları götürsün fark eder mi? Bu seni imanınız eder. Mesela şurada kitapta önünüzdeki ayet-i kerimeye bakın, bir yan sayfada فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَا اَهْمُ Yani sana icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. Peygambere itibanın, naklın itibanın karşısına her zaman Allah neyi koyuyor? Hevaya ve hevese ittibayı koyuyor. Ehl-i sünnetin ne söylediğini anladık değil mi? Ehl-i sünnet karşı tarafa diyor ki velev sizin dediğinizi kabul etsek bile Kur'an'da ve sünnette o kadar açıktır ki nakil ile ne çatışırsa çatışsın zerre-i tereddüt onu buna tercih bu hevadır, sapıklıktır. Allah bunu en baris lafızlarla ifade etmiştir Tamam böylefsin demiş olduğunuzu kabul etsek bile çatışma anında bunun böyle olmadığını gösteren çok sayıarı elimizde naftar vardır Tabii sonra da bu fikir mesela biz buna nasıl şey yapacağız Biz buna nasıl diye vereceğiz yani akıl ile nakil çatıştığı zaman asıl olan nakildir akıl değildir diye birincisi eli sünnet alimleri şunu söylemişler. Mesela Şeyhülislam İslam bu şeyin, fakredin irazinin koymuş olduğu kaideye 44 vecihle reddiye vermiş, 44 ayrı noktadan e, rediyeler getirmiş tabi uzun bir mesele, e, kısa olaraktan yani özet olaraktan. söylüyor. demiş demişler kimin aklı? Temel sorumuz bu demişler yani, kimin aklı nakille çatıştığı zaman? Mesela birçok yerde sizin akılla nakil çatışıyor dediğiniz yerde bize göre akılla nakil çatışmıyor demişler. Doğru mu? Yani kimin aklı demişler? İki, şu sabit kelamcılar da bunu kabul ederler. Şek, şüphe, fikir değiştirme, her gün yeni bir fikir kabul etme konusunda en sapkın fırka kelamcılardır. Yani bir gün yattıkları fikir üzerine sabah uyandıkları neredeyse vakit değildir. Sürekli fikir değiştirirler. E siz bile kendi aranızda demişler birinizin aklen doğru deyip bu yakindir, imandır, asıldır dediğine bir öbürü bu şektir, şüphedir, yalandır, zandır diyor. Yani siz bile kendi aranızda ortak bir akıl seçememişken nasıl insanlığı böyle bir şeye davet edebilirsiniz ki? Mesela biz aramızda ortak şeyi seçmişiz. demişiz. Allah ve Resulü'dür herkesi de buna rahat bir şekilde davet ediyoruz. Doğru mu? Siz diyorsunuz asıl olan akıldır ama siz bile kimin aklına muhakeme edeceğinizi belli belli değil. Her birinizin yetiştirdiği ve kendinden bir sonra gelen bir öncekinin kurmuş olduğu akli esasların hepsini yerle bir etmiş. Ya ne yapacağız biz şimdi? Doğru mu? Kelamcılara göre en akıllı olan adamlar mesela misal örnek veriyorum İbn Sina. Doğru mu? Yani kelam ehlinin içinde, felsefe ehlinin içinde hani İslam filozofları arasında işte İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd mesela bu adamların akılları bunları nereye götürmüş demişler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemiş, cennet diye bir şey yok, cehennem diye bir şey yok, mümkün değil böyle bir şey demişler. İnsanları kaide kurala bağlayıp bir disipline sokabilmek için psikolojide var olan ceza ve mükafat ödülünü Peygamberimiz güzel bir şekilde uygulamış, hayal dünyasında bir cennet, hayal dünyasında bir cehennem oluşturmuş demişler. Azan akıl, vahiy nubuhat diye bir şey yok demişler. Daha peygamberlere iman babında hatırlıyorsanız işlemiştik. Demişler kimin erdem sıfatları e, böyle kendini aşarsa artık o işte kendine peygamber demiş, bazen e, mantıkçı demiş, bazen filozof demiş, bazen işte vesaire vesaire. E, Arap toplumunda da buna peygamber demiş. Peygamber çok akıllıdır demişler, Kur'an gibi bir kitabı yazmış demişler. Kur'an Allah'ın kelamı değil ha. peygamber çok akıllı, Kur'an gibi bir kitap yazmış demişler, al sana akıl. Yani Ehl-i Sünnet'in birinciyi Şeyh Hulusi'nin de yaptığı bu. Birinci sorduğu soru bu. Kimin aklı? Hanginizin aklına göre bizi onu asıl kabul edeceğiz, diğerlerini ona götüreceğiz? Bu şekilde. Bu anlaşıldı değil mi? Bu birinci adım olarak. İkinci adım olarak demişler ki, biz şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Sizin taarruz vardır dediğiniz birçok konuda kendi arasında çelişkiler olan ve Nasr'ın yalanladığı taarruzlardır bunlar mesela. Ben örnek olarak şeyi vereyim, bizim işlediğimiz konulardan bir tanesini vereyim. Mesela demişler ki, özellikle Allah'ın ölü sıfatı. Yani Allah Azze ve Celle sıfatlarından bir tanesi nedir? Ölü sıfatıdır değil mi? Biz Allah'ın ölü kaç kısımdır? İki kısımdır bizim yanımızda. Bir Allah zatıyla yüklü yücelerdedir. Yedi kat göğünün üzerindedir. Bir de Allah sıfatlarıyla Ali olandır, yüce olandır. Hem manevi bu böyledir. Hem de zatıyla Allah Azze ve Celle yücelerde olandır. Doğru mudur? Mesela bu adamlar demişler ki, misal Kur'an-ı Kerim'de Allah'a izafe edilen bazı sıfatlar el gibi, göz gibi doğru mu? İstiva gibi mesela rahmet gibi, sevme gibi, gazap gibi sıfatlar demişler bunlar mümkün değil çünkü bunlar insanların sıfatlarıdır İnsanda var olan her türlü sıfat nakıslık sıfatıdır Allah da diyor ki neyse kemislihi şeyu. biz demişler akılla bu ayetten bir kayda koyduk Allah hiçbir şeyin benzeri değildir bu aklı bir şey. Çünkü şöyle demişler, daha önce bunu tafsiratla anlatmıştım, kısa anlatıyorum. Siz oradan hatırlarsınız. Halık ile mahluk arasında fark olması lazım. Doğru mu? Halık ayrı, mahluk ayrı. Allah Azze ve Celle başlangıcı olmayandır, onun için kendisinde hadis bir şey olamaz demişler mesela. Misal. Allah Azze ve Celle halıktır, onun dışındakiler mahluktur. Tamam Niye? Allah hiçbir şeye benzemez, benzerlik olmaması lazım. Doğru mu? Bu şekil varit olan bütün nasları akli bu kaydeyle muariz kabul etmişler demişler mesela el sıfatı istiva sıfatı misal tamam demişler bu Kuranda var ama akıl bunu kabul etmiyor çünkü bu insanda da var akla dayanan kabul ettikleri nas ney? Leys kebisi şey bun? Nasın devamı ne? Wa was semiul basir Allah işitendir bir de görendir. İşitme ve görme sıfatı kullarda da var demişler. Yani sizin kendinize asıl kabul edip aklın dayanağıdır dediğiniz nasıl bile sizi yalanlıyor demiş. Ve helun yani bütün şeylerini bu şekilde getirsen e, bunun üzerine kıyas et. Yani Allah'ın sıfatından genelde konunun tartışmanın ana mecrası neresi? İsim ve sıfat meselesi. Yani isim ve sıfat meselesi asıl olarak da demişler sizin zaten en temel kabul etmiş olduğunuz şeyi en temel kabul ettiğiniz nasıl virgülden sonrası yalanlıyor. E biz sizin aklınıza nasıl güvenelim, taarruz dediğiniz şeyi nasıl kabul edelim? Anlaşıldı mı? Bunu işte pratik, Mesela Şeyh Hulusan belki yüzlerce örnek veriyor buna. Yani onların bu şekil çeliştiği ve nasıl onları desteklemediği birçok örnek veriyor. Son nokta ve en önemli nokta, yani hani bunu biraz da espri mahiyetinde söyleyeceğim. Demişler ya ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu sözü biliyorsunuz değil mi? Yani çok konuşmaya gerek yok, aynada ne görünüyorsa ne olur. Şimdi sen otursan akşama kadar desen ben çok yakışıklı bir adamım. Bir şey değiştirmez. Aynada görünen neyse odur. Yani. Aynada yakışıklı görünüyorsan yakışıklısındır. Değilse değilsindir yani. Demişler ki ne anlatacağız burada? Şunun üçüncü adım olarak. Siz demişler sürekli diyorsunuz ki biz yakin ehliyiz, akıl ehliyiz. Bizim akli mukaddilenmelerimiz bizi yakine götürür. Nas'a dayananlar her zaman zan içerisindedirler. Ama hepiniz ölmeden önce de tövbe ediyorsunuz mutlaka. Burada bir ilginçlik yok mu demişler. Yani normalde eğer siz yakın ehliyseniz gün geçtikçe yakininiz arttığından dolayı gün geçtikçe Allah'a daha yakın olmanız lazım. Gün geçtikçe sizin içinizden birileri yazındıklaşmış İslam alimleri tarafından zındıklıkla tövmet altında tutulmuş i̇bn Sina gibi, Farabi gibi, muhiddin Arabi gibi mesela ya da ölmeden önce mutlaka tövbe ettiğine dair bir şeyler beyan etmiş. E bu nasıl bir yakinir demişler, yakininiz size olsun demişler. Öyle mi? Böyle bir yakeni biz istemiyoruz. <gülüyor> mesela örnek olarak da Fahreddin er-Razi'den başlayalım. Öyle değil mi? Daha önce de zikretmiştik. Fahreddin er-Razi mesela son vefat etmeden önce eee Aksamü'l-Lezzat yani lezzetin kısımları diye bir kitap telif etmiş. Aynı zamanda bunu onun tercümesini yazan yani biyografisini yazan İmam Zehbi ve benzeri alimler de nakletmişler. Bütün ömrünü şu şekilde şey yapıyor. isimlendiriyor. Diyor ve arwahuna fi wahshatin min başında şey diyor. Kıyamet günü tüm ve quli ene alamin idaluhu ve arwahuna fi wahshatin min jusumina min az-zamina. Ve kelam ikinci beyti unuttum son beyitte diyor ki velem nestefid min hasenatu illa an fiha Bütün ömrümüz boyunca yaptığımız araştırmalardan elde ettiğimiz sonuç qila ve diyor. Bu kanunun kullanı sahibi falde ni razılsuz. Bütün ömrü boyunca velem nistifit min bpsine toulu ömrine, bütün ömrümüz boyunca yaptığımız araştırmanın sonucunda fayda etmedik. İlla encema nafi hakıyla bakalım. Denildi ve dediler. Denildi ve dediler. Yani zandan şüpeden şekten başka bir şey bulmadım. Zaten bu şiiri söyledikten sonra devamında diyor ki ben bütün kelam yollarının hepsini araştırdım diyor. Baktım, ne insanın susuzluğunu giderir ne de insanın hastalığına şifa bulur. Dedim ki İsfat'ta er rahmanu alal arş'a istawa en sonda Nefide ve tenzihte de dedim ki leysa kemisli şey şey onun babası olmaz. E İman eden sonda buraya gelecektim baştan niye bu kadar <gülüyor> milleti yordum. Öyle mi? Yani bu söylemiş oldukları alimlerin onlara şu yani sizin yakinde kendinize iman kabul ettikleriniz dahi ömürlerinin sonunda dönmüşler. Mesela Şehristani yine meşhur kelamcılardan olan, bu konuda yine böyle asıllar ya, ya kitaplar yazan, terifler verenlerden bir tanesi, vefat etmeden önce söylemiş olduğu söz şu, diyor ki, فَعَلَيْكُمْ بِد۪ينِ الْعَجَائِسِ فَاِنَّهُ esnel الْجَوَائِسِ Yani siz yaşlı kadınların itikadına tabi olun, o ödüllerin en güzelidir diyor. Bunu ne zaman söylüyor? Artık ölmeden önce. Tamam? İmam Cüveyni mesela hatırlıyorsanız Varakat kitabının girişinde onun biyografisini anlatırken demiştik İmam Zehebî Siyar alamün nubalada onu anlatırken en son ne diyor mesela kendi vallahi diyor ben kelamın beni buralara getireceğini bilseydim ben kelam ile iştigal etmezdim. Sizin üzerinize aciz olan kadınların dini vardır. Yani düşün adam 70 sene, 80 sene bütün dünyayı gezecek. E, kelam ilmini, akli delilleri falan öğrenecek ömrünün sonunda da gidin köydeki yaşlı kadınların hiçbir şey bilmeyen mürekkep, cahil olan kadınlara fıtratlarında ne varsa ona tabi olun diyecek. Tamam mı? Bu mudur yakin demişler. Mesela İmam Gazali. İmam Gazali'nin hem kendi öğrencileri hem de onun biyografisini yazan alimleri, mesela hepsi vefat etmeden önce bütün uğraştığı ilimleri bırakıyor. Kur'an hıfzına, Kur'an ezberine ve sahih Buhari, sahih Müslüme yöneliyor. Ölürken de zaten İmam Buhari'nin sahihi göğsünde sarılı bir şekildeyken vefat ediyor mesela yani Nas'a dönüyor. Mesela İmam Gazali İhyaül Midi'nin kitabını biliyorsunuz. Birinci cildinde ilim bölümü var. İlimleri anlatıyor. Kelamı ve kelamın zararlarını anlatırken kelamın en büyük zararı diyor insanı şekke, şüpheye, hayrete düşürür. İnsanı bidatta ısrarına devam ettirir. E daha, daha bundan başka bela olmasa insana yeter. Ve şunu da diyor. Bunu diyor bir hadise elinden, bir haşeviden duysan dersin kelam ilminin cahilidir. Bilmiyor ondan konuşuyor. Benden dinle diyor. Hani kelamın dalmadığı yani denizi, içine girmediği dalgası kalmayan bunu benden dinle diyor yani. yani. Bütün kelam ilimleriyle uğraşmış biri olarak kelamın sonuç itibariyle insana getirmiş olduğu şey hayret, şek şüphe, birat üzerinde ıslah vesaire Daha bunun örnekleri çoğaltılabilir. Yani mesela bu konuda işte e, alimlerin yazmış olduğu çok fazla kitap var. E, kelam ehlinin sonunda ne hale geldiğine e, dair. Bu bize şunu gösteriyor. Yani dedi ki ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yakin, yakin, yakin, yakin, yakin. Ama hepsi sonunda bir önceki hayatlarının hepsinden şüphe etmişler. Böyle bir yakın olmaz değil mi? Ama hiçbir ehli sünnet aliminin, mesela İmam Ahmet'lerin, ne Şafii'lerin, Malik'lerin, ne Abdülben'lerin vefat etmeden önce fikirlerinden döndüğüne dair bir şey göremezsiniz. Değil mi? Çünkü fıtrat dinidir. Yani nakle tabi olmak imanın, fıtratın bir gereğidir. Burası anlaşıldı. Birincisi kimin aklı? İkincisi gerçekten taarruz var mı? Yani ortada bir taarruz var mı? E, çünkü sizin çoğu taarruz dediğiniz şey taarruz değildir. Yine mesela bunun bir zehri olaraktan şey Hulusi Mümitevmiye diyor ''Niye sadece 4 kısım olsun ki?'' diyor Fakrediniraz diye. Beş kısım say. Aklın akla göre tevilet diyor. Yani bir kısım daha ekle. Niye illaki? o da üçüncü kısım olmaz dediğini kabul et, dördüncü kısım olmaz de. Yani hani neye göre e, bu son kısım tamamdır dedin, diğer bütün kısımları reddettin. Veya tek dört kısım var, beşinci kısım olmaz. Eldedin. son olarak da yani pratik, kendine yakın ehli diyen insanların hayatlarının sonunda savunmuş oldukları itikattan veyahut da inançtan tekrardan dönmüş olmaları. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Tamam He, Şimdi biz bunu söyleyince, bunu anlatınca akıllarda şöyle bir şey gelebilir. Peki ehli sünnetin yanında aklın yeri nedir? Nakli yerini önceki derslerde anladık ehl Sünnet'in yanında aklı yerinde diyor ki: "Ve la min şenil Aklın durumundan azaltmaya gitmezler. Yani aklı önem vermeyen, aklı önemsemeyen bir tutum içerisine girmezler. "Fehuve menâtut taklîfi 'indahum." Teklifin kendisine, mükellefliğin kendisine bağlandığı şeydir onların yanında, ehl Sünnet'in yanında. "Velâkin yaqûlûne." Lakin şunu söylerler. i̇nnel akla lâ yataqaddamu 'ale'ş-şer'i." Akıl şeriatın önüne geçmez. "Ve illâ" Öyle olmuş olsaydı akıl şeriatın önüne geçmiş olsaydı lestegnel halku anir rusul aleyhimüsselatu vesselam. İnsanlar akıl ile peygamberlere ihtiyaç duymazlardı. Yani akıl onları peygamberlerden müstağni kılardı diyor. Eyyazu billah. Velakin ya'malu dakhil dairetihi. Lakin akıl nakli dairesinin içerisinde kendisiyle amel eder. Ve lihadza sumu ehlesunneti vel cemaati. Bundan dolayı ehli sünnet vel cemaat olarak isimlendirilir. Ve eli temessukihim yapıştıklarından dolayı, temessük ettiklerinden dolayı ve tibaihim ittibalarından tabi olmalarından dolayı ve teslimihim el mutlak teslimiyetlerinden dolayı li hadiyin nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin yoluna fi kulli saghiratin ve kebiretin her sagirada her küçük şeyde ve büyük şeyde zahiran ve batinen zahiri ve batini olaraktan Kâlallâhu tebârak ve teâlâ Allahu celle buyurdu ki fe in lem yestecîbû şayet sana icâbet etmezlerse fe alem ennemâ yetebîun ehvâehum belki onlar heva ve heveslerine tabi olurlar. Ve men edallu mimmen ittaba hevâhu biğayri hudan minallâh. Allah'tan bir hidayet olmaksızın hevasına tabi olandan daha sapık kim vardır? İnallâhe lâ yehdîl kavme'z zâlimîn. Allah zalimler grubuna hidayet etmeyecektir. Burada e ee, bize şunu müellif bize şunu gösteriyor. Ehli sünnetin yanında peki aklın değeridir. Ehli sünnet demiş ki akıl bizim yanımızda çok değerlidir. Niye? Çünkü Allah akla değer vermiştir. Öyle değil mi? Allah'ın değer verdiği her şey bizim yanımızda değerlidir demişler. Bir allah Azze ve celle teklifi akla bağlamıştır. Akıl varsa mükellefsin. Bu anlattıklarımız seni bağlar. Akıl yoksa sen mükellef bile değilsin. Anlattıklarımızın hiçbir tanesi seni bağlamaz. İki, Allah düşünen kavimleri övmüştür. Allah akleden kavimleri övmüştür. Allah tedebür eden insanları övmüştür. Bunu kullanmayan, var olduğu halde bunu işletmeyenleri de yenmiştir. Doğru mudur? Ha. Ama demişler Allah akla bir ölçü koymuştur. Yani kitaptan tafsilatını şey yapmamış çünkü özet olması hasebiyle de. Allah akla bir ölçü koymuştur. O da nedir? Nakle ve vahye tabi olmasıdır. Nakle ve vahye tabi olur. Ben vahye tabiyim der akıl. Mutlak teslim olur. Sonra vahyi anlamaya başlarsa, akıl vahyi anlamada bir araç olursa, akıl seni Allah'a yakınlaştırmaktan başka sana bir zararı olmaz. Seni anca Allah'a yakınlaştırır. Ama akıl vahye tabi olmadan önce, mutlak tabiiyetinden önce vahyi ölçmeye kalkarsa, o zaman da akıl şeytanın aklı gibi seni Allah'a karşı tekebbüre götürür demişler. Tamam? Aklın bir ölçüsü vardır demişler. Yoksa akıl çok mühimdir. Akıl kulluk için temel şartlardan bir tanesidir. Ama ölçüsü vardır, mutlak değildir. Ölçüsü de nedir? Akıl önce vahye mutlak tabi olduğunu ikrar edecek. Ondan sonra anlamaya çalışacak. Bu kadar. Önce anlamaya çalışayım sonra teslim olayım derse fesat orada başlar. Anlaşıldı Onun için eli i Sünnet'in yanında akıl çok önemlidir. Ama aklın bir ölçüsü vardır ve akılın ölçüsü de nedir? Sadece vahiy anlar, önce teslim olur, ondan sonra anlamaya çalışır. ile ahirehi. Bunun dışında kalan bütün yöntemler de sen neyi vahiyin önüne geçirirsen geçir. Allah buna heva demiştir, buna heves demiştir, buna nefis demiştir, buna sapıklık demiştir. Buna imanı zedeleyen bir unsur olarak kabul etmiştir. Anlaşıldı mı? Güzel. Şimdi buraya kadar bu konuyla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Buyurun. Biz ee, bu bu işte, amarkışların, panetimiz veya başkalarının ee, ya son zamanlarında gösterilen bölüklerini ya da ee, işte zındıklaştıklarını yani iki ihtimali söyledik. Bir de yani henüz bu içmesinde işmesinde böyle bir şey olmadığını söyledik. Şimdi burada şöyle bir itiraz getirilebilir getirebilirim. Mesela işte İmam Ahmed'e göre her hadiste, her hadis kerdede farklı farklı görüş mesela değiştiriyor. O yüzden o buda mesela e, onu yanlış bir yere götürmüş, gitmiş diye bir şey söyleyebilirler. Yok. İmam Ahmed'inki ki şundan kaynaklı, birisi fer'i fer meselelerde yani dinin usulünde, itikatta değil, fıkıh meselelerinde. İkincisi İmam Ahmed'in fikir değiştirmesi Adem'un nakilden kaynaklanıyor. Yanında bir nakil olmadığı için bir nakille amel ediyor. Bir nakil kendisine ulaştığında hemen onunla amel etmeye devam ediyor. Tamam Aradaki fark bu. Bu ise nakilden kendini müstahdık görüyor. Çünkü diyor beni aklaya götüren benim aklımdır. Onun için aklına daha çok şey veriyor ehemmiyet veriyor. Mesela bakın bu insanların bir çoğunun ortak bir özelliği vardır, ilginç bir şey. Bu kadar isimleri İslam tarihinde meşhur adamlar, hiçbir tanesi hadis ilminde e, zerre-i ilme sahip olmayan insanlar. Normal bir avamdan bir insanın dahi sahip olabileceği kadar ilme sahip olan insanlar. Mesela Fakreddin-i Razi'nin tefsiri var, biliyorsun Tefsirül kebir, meşhur. Ve yani Bazı alimler diyorlar ki içinde bir tek tefsir yok. Yani açın mesela bakın bazı yani bazı bölümlerle, nakilden ne kadar uzak olduğunu göreceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da mesela diyelim ki bunların örnek İmam Gazali gibi biri İhya gibi bir kitap yazıyor. Mesela ömrünün sonunda kendince ilimleri ihya ediyor. Ve bu kitabın neredeyse çoğu hadisiye uydurma zayıf. Ya bu çok kötü bir şey değil mi? Mesela bu kadar nam salmış. O ömrünü bu işlere verene kadar hadis ilmine vermiş olsaydı İslam ümmeti ondan çok daha fazla istifade ederdi. Anlaşıldı Şimdi burada asıl mesele şurası. Ehli bidat ile ehli sünnet arasındaki bu çekişme günümüzde hala bitmiş değil. Doğru mu? Günümüzde hala bitmiş değil. Kimisi hala bu sapıklığı devam ettiriyor. Yani kanunul u işte naslara zahiri yakin ifade etmezdi falan özellikle Suriye ve civarında bulunan, yani böyle eşhariliğin çok koyu olduğu ve ehl sünnetin hiç girmediği yerlerde bu çok belirgin bir şekilde var. Mısır uleması biraz daha muhtedil yani, Ezer'in uleması biraz bu konularda biraz daha muhtedil yani böyle bu kadar e, aşırıya gitmiyorlar ama Suriye gibi özellikle yerlerde oraya hiç ehl sünnet girmediği için mesela i̇bn kitapları falan satılmaz oralarda yani yani öyle, e, o kadar. Orada böyle biraz daha katı, genelde orada bu tip böyle aşırı fikirler. E, çıkabiliyor. Ve haser-i burada e, bir bu kısım insanlar var. hala bu fikirlerini devam ettiren isim ve sıfatla hala bu safsataları e, konuşan insanlar var. Bir de ayrıyeten günümüzde mesela şu dikkatinizi çekmesi lazım. Bu çatışma hala devam ediyor. İsmi akıl olmaktan çıkmış vaka olmuş bu sefer. Tamam? Aynı mesele yani dikkat edin aynı mesele devam ediyor ama ismi değişmiş yani önceden elüssünet yani âlimleri bunu kitaplarına akıl nakil çatışması diye almışsa bugün biz bunu anlarken ve anlatırken şöyle algılayabiliriz akıl ve vahiy ve vaka çatışması yani adam benim aklıma aykırıdır demiyor misal en belirgin nokta ama vaka da budur diyor yani tamam nasıl bunu söylüyor ama yani Nas'ta senin bu söylediklerin vardır ama, ama ortada da bir vaka var. Bu kadar insan var mesela, bu kadar Müslüman var mesela, bu kadar insan bu eylemi yapıyor, bu kadar insan bu ameli yapıyor mesela. Yani o akıl ile nakil meselesi neye dönüşmüş? Akıl ile vakaya dönüşmüş. Nasıl ki önceden mesela bu bu görüşü savunanlar, önce akılla bir takım mukaddimeler belirleyip, Sonra vahiy buna göre yorumlamışlar. Hak da günümüzde ehl-i vak'a yani ehl-i akıl demeyelim ehl-i vak'a olan insanlar önce vakaya bakıyorlar, vak'anın gerçeklerini belirliyorlar. Ondan sonra kitaptan ve sünnetten bu vak'anın gerçeklerine uygun nasları bulup diğerlerini de buna göre tevhid ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Önce vak'a belirliyorlar, akıl yapıldığı bakıyorlar vakada insanların çoğunluğu ne üzerine bunu buldular bunu belirlediler. Sonra kitaptan bunlara muvafık olanları sürekli dinlendiriyorlar. Zii mesela vasat ümmet olma, ondan sonra ümmet olma, vahdet olma falan filan. Kalan da ya yok. Yani söylesen hiç yokmuş gibi muamele görüyor. Söylesen de e, bu defa buna göre şey yapılıyor. E, buna göre e, tevil ediliyor. Yani vakaya göre bir şekilde tevil ediyor. Aslında değişmiş olan bir şey e, yok. Bunun aslında bir kısmı ama farklı bir başlık altında zikredilebilecek yine nakil ehli ve hizmet ehli, hizmeti ve hizmet etmenin gerekliliğini vahiyin önüne geçirenler. Aynı yani günümüzde mesela bir e, bu konuyu ele alacak olursak diyebiliriz ki e, hizmet vahiy çalışması. Yani adam mesela asıldı kaybolunca yanında benim hizmet etmem lazım diyor. Yani insanlığa İslam İslam hizmettir diyor. Ya tamam İslam hizmettir burası doğru. Hizmet etmem lazım. E, hizmet etmek için ben gerekirse papaz kıyafeti bile giyerim. Tamam. Bak burada ne olmuş oldu? Onun hizmet anlayışıyla nasıl çatıştı. Nasıl mesela müsaade etmiyor. Onun hizmet alanlarına e, müsaade vermiyor. Misal ikisi karşı karşıya geldi. Adam ne diyor? Gerekirse ben hizmet etmek için papaz kıyafeti bile giyerim. Papaz bile olurum diyor. Bu neyi göstergesi? Aynı nasıl benim aklımla nakil çatışırsa ben aklı öne alırım, nakli ona göre tevhül ederim. Hakeza benim hizmet anlayışım ile e, vahiy çatışırsa ben hizmet anlayışımı önüne çeker, Vahiy de ona göre ya aynı şekilde tevil ederim ya böyle ama ben manasını bilmiyorum manasını Allah'a havale ederim ya da daha ileriye gidip tekzip edip e, böyle bir şey yoktur e, diyebilirim diye. Yani bunu hani bir usul olarak anlarsak bu her asırda belki ismi değişiyor özellikle bizim asrımızda çok da böyle kimse cesaret edip hani e, benim aklım bunu kabul etmiyor demiyor. Ama vaka ve hizmet demiş oldukları şey maalesef aklın yerine koyup e, şey yapıyor. Aynı her reddiye, sünnetin reddiyesi diyoruz ya din bir usuldür. sadece isimler değişir yani. Kimin hizmet anlayışı? Kimin vaka anlayışı mesela? Öyle mi? Birinizin fakirlere yardım edelim dediği yerde öbürü Gazze'ye yardım götürelim diyor. Öbürünüzün parlamentoya girelim dediği yerde öbürünüz e, halka inelim, mahalle çalışması. Yapan. Hanginizin hizmet anlayışı? Hanginizin? Biriniz halk müşriktir ama biz bunu söyleyemeyiz diyor, öbürü halk münafıktır e, bu bellidir peygamberin yaptığı gibi yaparız diyor. Bir öbürü diyor bu bunun Irak'ta mahalli yok yani İslam tarihinde böyle bir halk türü yok onun için biz bir isim koyamayız diyor. Bir öbürünüz diyor ki bunlar müslümandır. E biz hanginizin dediğine göre amel edelim. Yani vahiy bırakıp hanginizin dediğini esas kabul edelim vahiy ona göre anlayalım. Aynı şekilde anlaşıldı. Ondan dolayı bu şeyi güzel bir şekilde anlarsak İnşallah olabilir. Mesela bunun daha asri bir versiyonu akılla suhutülemesi, nakille suhutülemesi çatışırsa ne yapacağız? Öyle değil mi? Mesela özellikle bu e, bu çevrenin ehli olan insanlar, mesela ben kendimle bizzat konuştuğum zaman karşılaştığım bir şey, konuş konuş konuş, en sona gelince mesela diyor ki işte bizim alimlerimiz var, sarihnas var, bizim alimlerimiz var. Bak bu usul bozuk bir usul niye? Çünkü fakih bir meselede bir mezhep imamına tabi olana dünyayı yıkıyor adam başına. Yani olmaz. Dinde taklit yoktur. İşte salih şeylerde peygamber elini kaldırmışsa kaldıracaksın falan. Ama binlerce, yüzlerce nasın peygamberimizin hayatından şahitlik etmiş olduğu bir vakada e, bizim alimlerimiz var diyebiliyor. biliyor. E buna ne diyeceğiz biz işte vahiy ile sud uleması çakıştığı zaman ne yapacağız? Öyle mi? E tabii ki eğer sünnetini yaptığı gibi vahiy Resûd ülemasının da, vakanın da, hizmet anlayışının da önüne geçireceğiz. Anlaşıldı? Kabillerde mesela insanlara, e, kabillerde şirk koşmayan, kabillere gidip bidat yapmayan insanlar bile onlara inkar etmiyorlar diye, gördükleri hadesesini çıkarmıyorlar diye kıyameti koparan adamlar, öyle mi? Kendi krallarına haç takıldığı zaman bizim o öyle değil diyorlar dediler. İşte bu vahiy Sudüleması çakıştığı zaman Suud ne? Sudüleması ne zaman çakışıyor? Kralın hava ve hevesleriyle vahiy çakıştığı zaman. Öyle mi? Kralın hava ve hevesleriyle şey çakıştığı zaman genelde oradaki sultanların alimleri, sultanların yanaşmaları çakışıyorlar. Ondan dolayı şeydir. Yani bu konu hani ismen böyle olabilir ama sürekli şey yapan, sürekli vakada tecadüd eden ve farklı farklı isimlerle tecadüd eden şeyde. Alimler hata yapabilir, hizmet anlayışında hata yapabiliriz. Mesela bazen bir alime tabi olduk diye nasıl yanlışlıkla terk etmiş olabiliriz. Mesele bu değildi da. Mesele bunu bir usul gibi kabul etmektir. Yani bunu bir asıl kabul edip buradan yola çıkmak ve bütün vakayı buna tatbik etmektir. Yoksa bizler de mutlaka bu tip hatalara düşüyoruz yani insan hiç hatadan hali olmuş, hatadan uzak olmuş. Belki hizmet anlayışı diye belirlediğimiz bir şey bazen bizi de yanlışlıkla binasla amel etmekten ihmal ediyor olabilir. Bu değildir bizim kastettiğimiz. Veyahut da işte bir alim bazen bir yanlış bir fetva verebilir. Gördüğüm birileri de o yanlış fetvaya tabi olabilir. Bu da değildir mesela kesinlikle. Veya alimlerin hani durumunu küçültmek, hizmeti vakayı görmezden gelelim. mesele bu değildir yani. Ve bunlara ne kadar önem verdiğimizi zaten biliyorsunuz. Mesela bunu usul kabul etmek. Yani her nasla çakıştığında bunun nasıl önüne geçirmek ve bunu bir usulmüş gibi davranmak. asıl mesele burasıdır. Buraya kadar anlaşılmayan veya da sormak istediğimiz bir şey. Buyurun. Ben mesela görmüştü, işte vaka elinden bahsettiniz. Hizmeti elin yüksekmiş örneklerini verdiniz ama vaka mesela konuyu iyice yani anlamam için mesela bir iki tane örnek verebilir misiniz? Mesela vakada insanların durumu. Yani şu anda özellikle birçok konumda e, insanları duygusallığa sevk eden ve ayakları kaydıran bir mesele. Yani bir, bir insanlık topluluğu var ve gerçekten cahil bunlar. Yani bunda hepimiz hemfikiriz. E, kendilerini İslam'a nispet ediyorlar. Allah'a inanıyorlar, Peygamber'e inanıyorlar, kitaba inanıyorlar ama Allah'ın kitapta şirk demiş olduğu, Resul'ün şirk deyip yasaklamış olduğu ne varsa hepsini ihya etmişler. Bu bir vaka gerçekten, öyle mi? Şimdi vahiy ne olursa olsun, daha önce bunu anlatmıştır demek ki küfrün, şirkin sebebiyle çeşidi birbirinden farklıdır, öyle değil mi? küfrün nev'i ne olursa olsun, seni ona iten sebep ne olursa olsun Allah Azze ve Celle küfür eline küfürle hükmetmiş. Sadece küfrün nev'inin farklılığına göre azapta farklılığa gitmiş. Doğru mu? Yani Allah Azze ve Celle bütün küfür elini aynı kategoriye koymuş. İster tevhülle küfre girsin, ister cehaletle girsin, ister taklitle girsin. Ayrım var mı İslam'da? Kuranı ı Kerim'de liderime tabi oldum, papazıma rahibime tabi oldum, din adına peşten... Yok. Doğru mu? Ama küfrün bu nev'i, azaba etkiler. Eğer ona hüccet ulaşmadığından dolayı azap görmez, tekrardan imtihan edilir. Hüccet ulaşmışsa azap görür. Doğru mu? Ha. Şimdi bizim vakamız da aynı. Yani insanlar farklı sebeplerden dolayı küfre giriyor olabilirler, bunlar müşriktirler. Belki azapları tartışılabilir. Yani Allah Azze ve Celle imtihan edecek mi, etmeyecek mi? Belki bu konu tartışılabilir. Ama mesela vaka, ya işte bu vaka, bu kadar insan, mesela bunlar hepsi iman ettiğini söylüyor. Değil mi? Bak bu vaka tespitidir, Ya yani ben işte bu konuda şey yapamam e, diye. E mesela buna da vahiy zıt, sen yüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın <gülüyor> yolundan saptırırlar diyor Allah Yani çoğunluğun İslam olacağına hiçbir zaman böyle bir şey yok ki. Böyle bir kaide de yok edinde. Hatta din bunu ya, bu kaideyi reddediyor mesela. E şimdi adam vakayı böyle belirliyor, örneğin. Ondan sonra şeydir. Artık o diğer nasları da ya tevil ediyor ya ben bunun anlamını bilmiyorum Allah bilir diyor. Ve da işte inkar vesaire yollara kayıyor. Misal mesela bu mücadele İslam'ın belirlemiş olduğu bir mücadele anlayışı var. Diyor mu? Allah azze ve celle'nin koymuş olduğu bazı bir mücadele anlayışı var. Bir de vakaya var. Vakaya uymuyor bu mücadele anlayışı. Adam ne yapıyor? Mesela tamam diyor, din doğrudur, din, din bunu söylüyor ama, vahiy bunu söylüyor ama vaka da budur. Yani kendi vakayı o dine uydurmak için, çabalamak yerine dini vakaya uydurup sadece o vakayla alakalı olan kısmıyla ilgileniyor adam mesela. Yoksa peygamber geldiğinde Allah'ın peygambere emrettiğini de vaka kaldırmıyordu mesela. Düşünün, yani kalk ve insanları uyar. Bu emir vakayla uyuşuyor muydu o zaman? Bu emir vakayla uyuşuyor. Bir deva peygamber bir kavmeler iyisi değil, zengin bir adam değil, kavminin seyyidi değil. Hangi vasıfla insanları uyaracak? Bu bir, doğru mu? İki, kalk ve insanları uyar dediği mesele ne ya Allah? Doğru söyleyin lan bu değil ki, yıllardır siz ve atalarınızın üzerine olduğu bütün her şey batıldır ve her şey cehennemliktir. Ya bu kolay bir şey değil ki. Yani insanların bunu kabul etmesi, vakaya aykırı bir durum. İşte burada vakacılık nedir? vahiy vaka çatışması vahiy takdim etmek peygamberin yaptığı gibi zorlansa da Kur'an'ın tabiriyle bazen kendini patlatacak seviyeye gelse de sıkıntıdan sinirden Allah azze ve celle'nin emrettiklerini kendini çatlatırma şahısına insanlara ulaştırmasıdır. Anlaşıldı? Peki vaka'yı vahiyye takdim nasıl olurdu? Tabi Resulullah için haşa ve kella düşünemez. Allah'ın emirlerini askıya alıp sürekli insanların kabul edeceklerini insanlara sunma. Veya insanlarla ortak nokta mesela doğru söyleme, misafire ikramda bulunma gibi mesela Günümüzde olan aynısı bu değil midir yani? Vakaya yönelik Allah'ın emirlerinden vakayla zıt olanlar askıya alınıyor. Toplumla dinden değil yani örsten adetten ortak nokta olarak belirlenen şeyler ise e, insanlara anlatılıyor ve uygulanıyor. E bu işte vakanın vahiyin önüne takdim edilmesidir. Hizmet anlayışının vahiyin önüne takdim edilmesidir. Anlaşıldı? Soru sormak isteyen vahirullahi aleyhümdülillah. <gülüyor>